Merhaba, Rio'daki Dünya Zirvesi'ndeki eylem gününde Via Campesina'nın başını çektiği sosyal hareketler, halkların zirvesinin yapıldığı Flamengo Park'ta 50 bin kişinin katıldığı bir eylem gerçekleştirdi. Yeni yeşil düzen eylemcilerin protestolarının o dağıydı. Eski düzene yeni kıyafet, kimse suyun sahibi değil sloganları atan eylemciler, özellikle taslak metni ve şuursuzca yok oluşu göremeyen hükümetleri eleştirip, Ülkeleri halklara karşı hareket etmekle suçladı. Rio'da bulunan TÜSİAD heyeti de Türkiye 2050 vizyonunu sundu. Yeşil ekonomi için hazırlandığı söylenen bu vizyonda iklim değişikliğine dair tek bir cümle olmaması herhalde iklim değişikliğinin tamamen önleneceğinin öngörülmesinden. Bu durumda iş dünyasını enerji devrimine yönelik yatırım yapmaya davet edelim buradan. Rio Dünya Zirvesi'nde devlet başkanlarına sunulmak üzere kabul edilen sonuç belgesine ana gruplardan da tepki yağdı. Birleşmiş Milletler Kadınlar ana grubu temsilcisi Rio'da bu kadar cesaretten uzak bir metin kabul edilmiş olmasını bir utanç olarak nitelerken... ...sivil toplum örgütleri ana grubu ise Rio artı 20'nin de başka bir başarısızlık olmasına çok yakın olduklarını kaydederek... ...çünkü hükümetler dünyaya güven vermek yerine kendi çıkarlarını korumaya çalışıyor. Eğer böyle devam ederse çok büyük bir başarısızlıkla karşı karşıya kalacağız. Sonuç belgesi gerçekle temas etmiyor... Kısacası, Rio'daki sivil toplum örgütleri bu metni onaylamıyor dedi. Genel kurulda konuşma yapan Yeni Zelandalı 17 yaşındaki Brittany Trillford ise dikkatleri üzerine topladı. Yüzden fazla devlet başkanına hitaben yaptığı konuşmasında Trillford, "Ben 17 yaşındayım ve bir çocuğum. Sizin çocuğunuzun. Dünyanın 3 milyar çocuğundan biriyim. Beni dünyanın yarısı olarak kabul edin. Dünyanın şu anki durumu ile ilgili kafam karışık ve sinirliyim." ''Siz ve hükümetleriniz fakirliği azaltmak, çevreyi sürdürülebilir bir hale getirmek ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için söz verdiniz. Ama geleceğimiz tehlikede. Biz yeni nesil değişim istiyoruz, eylem istiyoruz. Böylece bir geleceğimiz olabilir. Lütfen doğru olanı yapın.'' dedi. Grafiker Meslek Kuruluşu'nun 31. Grafik Ürünler Sergisi'nde Buday Derneği ile bir ajans işbirliğiyle hazırlanan yerli tohumları konu alan ilan en iyi ilan tasarım dalında ödül aldı. Buday Derneği'nin tohum takas ağı kampanyasını desteklemek için üretilen tohumları konu alan ilanda bir patlıcan denizin ortasında bayına gibi resmediliyor. İlanda nesilleri tükenen sadece hayvanlar değil sloganı altında birçok sebze ve meyve çeşidinin nesilleri tıpkı hayvan nesilleri gibi tükenmek üzere. Tohumları koruyalım, nesilleri yaşatalım deniyor. Artvin'de çıkarılmak istenen madenle ilgili yapılmak istenen çet toplantısına halk müdahale etti. Toplantı halkın tepkilerinden dolayı yapılamadı. Özalt'ın AŞ tarafından yapılmak istenen Bakır Madeni Cevher Zenginleştirme Tesisleri ve Atık Barajı Çet Toplantısı Artvin Halkı tarafından protesto edildi. Tepkiler sonucunda toplantı salonunu terk etmek zorunda kalan şirket yetkilileri dışarıda kendilerini bekleyen aracın içerisinde toplantı yapılamadığına dair tutanak hazırladıktan sonra toplantı yerinden ayrıldı. İsveç'in en büyük nükleer santralinin yakınlarında bir kamyonda patlayıcı madde bulunmasının ardından ülkenin santrallerindeki güvenlik tedbirleri arttırıldı. Ringhilds santralinde gerçekleşen rutin araç taramasında bir kamyonun altında yumruk büyüklüğünde bir parça keşfedildi. Polis adli incelemelerine göre maddenin patlayıcı olduğunun anlaşıldığı bildirildi. Polis sabotaj olasılığına karşı bir soruşturma başlattı. Göteborg yakınındaki Ringhilds nükleer santralinin İsveç'in güneyinde 4 tane reaktörü bulunuyor. Aksa Akrilik Kimya AŞ'nin Yalova'da kurmak istediği termik santrale karşı çıkan Yalova Çevre Platformu üyelerine açtığı davalardan biri 2 yıl sonra sonuçlandı. Davanın 10. celsesinde Hakim Ayla Akdüzen davanın reddine karar verdi. Çevreciler termik santrali Yalova'da istemediklerini belirten Fay hattında bir santralin riskine dikkat çeken bir video hazırlamış. Azra Akın, Şenay Gürler, Ateş Böceği, Ercan, Kerem Alışık da Yalova'da termik santral istemediklerini söyleyerek sesleri ve görüntüleriyle bu kampanyayı destek vermişti. Aksa davayı kaybetti ve dört çevreci beraat etti. Avukat Ayşe Aydemir kararın Yalova'da haklı çevre mücadelesinin yayılması için cesaret verici olduğunu söyledi. Dünyanın en büyük güneş paneli üreticilerinden Yingli Solar'ın Türkiye'de bu ay içinde resmi faaliyetlerine başlayacağı açıklandı. Yingli Solar Türkiye Genel Müdürü Uğur Kılıç, 2012 yılında başladıkları çalışmalar kapsamında İstanbul ofislerini resmi düzeye çıkaracaklarını söyledi. Kılıç ayrıca Türkiye'nin ihtiyacı olan güneş enerjisi projelerini gerçekleştirmek için öncelikle 500 kW altı projelere odaklanmayı, 2013 yılı itibariyle ise daha kapsamlı ve daha büyük projeler için gerekli hazırlıkları yapmayı planladıklarını söyledi. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.